Bölüm 179 Kadının tek başına yolculuk yapmaması Hadis 989 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir kadının yanında kendisiyle evlenmesi haram olan bir yakını olmadan, bir gün ve bir gecelik yolculuğa çıkması helal değildir. Hadis 990 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek, yanında mahremi, ana, baba, kardeş, akraba olmayan bir kadınla, yalnız başına kalmasın. Hiçbir kadın da, yanında kendisiyle evlenmesi haram olan bir yakını olmaksızın, tek başına yolculuğa çıkmasın.'' buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ''Ey Allah'ın Rasûlü, karım haç yapmak için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de falan savaşa katılmak için yazıldım, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Git hanımınla birlikte haç yap, buyurdu.